Euzu billahi mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi er-rabbil alamin Essalatu vesselamü aleyke ya seyidül evlin ve'l-ahirin ve ila cem'il enbiya'i ve'l-murselin ve ila cem'il eybiy ve'lhamdülillahi ve er-rabbil alamin Hep beraber Allah'ın esmasını, isimlerini anlamaya çalışıyorduk. Yani Allah'ı güzelliğiyle tanımaya çalışıyorduk. esma öğrenmek demek Allah'ın güzelliğini öğrenmek demektir. Güzelliği niye öğrenmeye çalışıyoruz? Sevmek için, iman etmek için, ona hamd etmek için, şükretmek için, ona abd olmak için. Allah'ın isimlerini, el-esma-ül-husnayı öğrenirken, Kur'an'ın nüzul sırasına göre anlamaya çalışıyoruz. Allah önce hangi ismini tanıtmışsa önce onu tanımamız lazım. Onu tanımadan bir sonraki ismi anlamaya çalışırsak anlayamayız. Eğer Allah sırayı öyle koyduysa, hangi sırada onu vahyetmişse, bize de düşen o sıraya göre onu sıra Allah baktır sıra Allah'ın el ehad ismine gelmiş hepimizin bildiği okuduğu, kudugu kulhu Allahu de ki Allah ahd'tır sıra bu isme gelmiş bu isim Müzun sırasına göre Allah'ın 12. ismidir. Şimdiye kadar Allah'ın Allah isminden, Zat isminden başka 11 taneyi hep beraber öğrenmeye çalışmıştık. Sırasıyla Allah'ın Rab ismini, Rahman ismini, Rahim ismini, Malik ismini, Tabir ismini, İlah ismini, Vekil ismini, Gafur ismini, E'la ismini, Khabir ismini, bir de Melik ismini hep beraber anlamaya çalıştık. Sıra Allah'ın Ehad ismine gelmiştir. Allah'ı isimleriyle bilmeden, tanımadan, anlamadan hiçbir şekilde iman etmek mümkün değildir. Eğer iman ediyorsak, iman ettiğimizi tanımamız gerekir. Ben Allah'a iman ediyorum. Nasıl iman ediyorsun? Nasıl bir Allah'a iman ediyorsun? Bu Allah'ın sıfatları nelerdir? Vasfi nedir? Dediğimizde öğrenmemiz gereken şey nedir? Allah'ın isimleri, el esmaul husna'sı. Allah ayet-i kerimede iman edenlere hitap ederek buyururdü. Ya yuhallazine amenu aminu. <gülüyor> Ey iman ettiğini iddia edenler, söyleyenler Allah'a iman edin. Öğrendikçe iman edeceğiz, tanıdıkça iman edeceğiz, sevdikçe iman etmiş oluyoruz. Bunun için de mutlaka öğrenmek lazım. Anlamak lazım, tanımak lazım. İnsan öğrendikçe, tanıdıkça, anladıkça, sevdikçe insan olur. Öğrendikçe insanlığı artar, tanıdıkça insanlığı artar. İnsan olmaya evet, bir adım daha yaklaşır, yaklaşmış olur. Yoksa insanlığı artmadığı gibi yanlış anlarsa, yanlış tanırsa insanlığından kaybeder. Sonuç nedir? Kaybederse Allah onlar için ne vuruyordu? Onlar hayvan gibi hatta hayvandan daha aşağıdır. Ya anlayacak, öğrenecek, iman edecek, ileri gidecek, insanlığı artacak, biraz daha insan olacak, biraz daha hazreti insan olmaya yaklaşacak ya da ters tarafa giderse insanlığını kaybeder, hayvan gibi, hatta hayvandan daha aşağı dedi Allah. İnsan kelimesi, üns kelimesinden türetilmiş bir kelimedir. Ünsiyet peyda eden. Ünsiyet. Yani yakınlık kurabilen, bağ kurabilen, yakın olabilen, sevebilen, sevilebilen insan. insan bu demekmiş. Yakınlık kurabilen, ünsiyet eden ve edilebilen, dostluk edilebilen, arkadaşlık edilebilen, sevilebilen, seve. İnsanlığı arttıkça onun bu hali artar. İnsanlığını kaybettikçe de evet. ünsiyetten uzaklaşır, mahrum olur. Onunla ünsiyet olmaz, dostluk olmaz, arkadaşlık olmaz. Onu sevemezsin. İnsan insani sevdikçe ne buyurdu Resul Efendimiz Aleyhissalatu vesselam? sevmeyen ve sevilmeyen de hayır yok. Büyüklerimize saygı, küçüklerimize sevgi göstermeyen bizden değildir dedi. Bu durumda ne kadar büyüklerine saygı, küçüklerine sevgi gösteriyorsa o o kadar büyük olmuş olur, onda o kadar hayır olmuş olur. Sevdiği kadarıyla hayırlıdır, hayırlı olur, insan olur. Yoksa insanlığı başka şeylere eğer bağlarsa çok ibadet ettim, çok oruç tuttum, çok zikir yaptım, çok haca gittim, çok şunu yaptım derse kendini kandırmış olur. Ne kadar çok sevdi, ne kadar çok sevildi, yakın oldu, o kadar onun insanlığı, hayrı arttı. En hayırlınız. İnsanların elinden ve dilinden hayır gördüğü kimsedir buyurdu. En hayırlınız, Allah katında en sevgili olanınız ahlakça en güzel olanınızdır dedi. esma Hüsna'nın tecelli <gülüyor> ettiği kimsedir dedi yani. Onun için bize düşen insanlığımızı artırmaya çalışmaktır. İnsan olmaya çalışmaktır. Her güzel yaptığımızda, insanlık yaptığımızda insanlığımız artar. Rabbimiz onu artırır. Bizi gerçek manada Hazreti İnsan yapar. Biz bir yaptığımızda o en az on ikram eder. Onun vadidir. Onun için ayet-i de buyuruyordu. Kim bir güzellik yaparsa Allah onun güzelliğini artırır. Onu güzel yapar. Biri la ilahe illallah demeden tevhide iman etmiş olmaz. Evet. La ilahe illallah, Muhammedun Resulullah demeden iman etmiş olmaz. La ilahe demek ilah yoktur. Her türlü ilah düşüncesini nef'i eder, siler. Peşinden ne diyoruz? İllallah. Ancak sadece yalnız ilah Allah'tır demiş oluyoruz. La ilahe demek kolaydır. Mümin, Müslüman bir beldede eğer yaşıyorsak bu kolaydır. Bunu rahatlıkla söyleriz. La ilahe deriz. İlah yok. Aklımız zaten bunu kabul eder. Ama mesele, bir tek la ilahe demek değildir. Peşinden bir de illallah demektir. İllallah. Eğer sen Allah'ı tanımıyorsan, bunu söyleyemezsin. Geregini yerine getirmiyorsan, bunu söylemiş olmadır. Allah'ı Rab olarak, Rahman olarak, Rahim olarak, Malik olarak, Ehad olarak, Rezak olarak... Kerim olarak kabul etmedinse ise İllallah diyemezsin Onun için de önce Allah'ı isimleriyle Sıfatlarıyla tanımak gerekiyor ki İllallah diyebilelim Belki asıl sorunumuz da budur La ilahe diyoruz İllallah diyemiyoruz Mesela Allah Ayet-i Kerime'de buyuruyordu Onların gözleri var görmezler Kulakları var işitmezler Kalpleri var Onunla düşünmezler, akletmezler, anlamazlar. Bir göz eğer görmüyorsa, bir kulak işitmiyorsa, bir akıl idrak etmiyorsa, bir gönül anlamıyorsa bu durumda o ölü demektir, ölü. Ölünün de gözleri var görmüyor, kulakı var ama işitmiyor aklı var kalbi var ama anlamıyor. Niye? Ölüdür. Gözün varlığı tek başına bir işe yaramıyor yani. Bizim de manevi olarak eğer gözümüz kör olmuşsa, kulağımız sağır olmuşsa, kalbimiz katılaşmış, taş gibi ya da taştan daha katı ya da kilitlenmişse, mühürlenmişse anlamayız. Ne anlarız, ne görürüz, ne de işitiriz. Eğer, Görmüyorsak, işitmiyorsak, anlamıyorsak anladık ki manevi halimiz ölüdür. Manevi olarak ölüyüz demektir. Eğer biri görüyor, işitiyor ve anlıyorsa titrer. Evet, titrer. Rabbinin haşyetinden titrer. Rabbinin aşkından, muhabbetinden titrer. Bir titredi titrediyse o insan titriyor demektir. Severken titrer, haşyet duyarken titrer, Allah'tan korkarken titrer, titremelidir. Her hesabını Allah'a göre yapmalıdır. Yapmıyorsa bir sorun var. Onun için herkes diri olup olmadığına bakmalıdır. Ben diri miyim yoksa ölü müyüm? Allah'ın bana nefetti ruh diri midir? Yoksa onu öldürdün mü? Eğer ruha gıdasını vermezsek o ölür. Onun gıdası imandır. Onun gıdası sevmektir. Allah'ı sevmektir. Onun gıdası la ilahe illallah demektir. Onun için la ilahe demek yetmiyor, bir de illallah demek lazım. Benim Rabbim Allah'tır. Nasıl ki la ilahe illallah dedik, bunun tam olabilmesi için ne gerekiyor? Nasıl söylemek gerekiyor onu? Allah'ın her bir ismi için tek tek bunu söylemek gerekiyor. Bir isim eksik kalırsa illallah eksik kaldı demektir. Yani la ilahe illallah, la rahmane illallah, la rahime illallah, la malike illallah, la gafure illallah, la vekile illallah, la kerime illallah, la rezake illallah. Allah'ın bütün isimleri için bunu aynen söylemelidir. Söyleyebilmelidir. Söylerken kalbi bunu tasdik etmelidir. Aşkla, muhabbetle kalbi bunu tasdik etmelidir. Bir isimde bunu söyleyemediyse imanında eksiklik var. Onun için de Allah Ahad ismini tanıtırken ne buyurdu? Kur huvallahu ahad. De ki Allah Ahad Belki bu kul kelimesini bir parça anlamak gerekiyor. Neden Allah sözde söyle diye, de ki diye başladı? İster surenin başında geçsin, ister bir ayetin başında geçsin. Bir surenin başında geçiyorsa o surenin hepsi kul kelimesiyle muhataptır. Yani Allah de ki demiştir. Arapça'da cümleler iki kısımdır. Bir tanesi haber cümlesi, evet haber veriyor. Bir tanesine de inşa cümlesi denir. Yani terbiye, talim ve terbiye cümlesi denir. Eğer cümle ya da sure kul diye başladıysa o haber cümlesi de yayılır. Haber cümlesi olsaydı mesela huvallahu ahad deseydi Allah ahad olduğunu haber vermiş olurdu. Ama öyle söylemedi. Kul dedi, de ki dedi. De ki demek ne demektir? Bunu ikrar et. Bunu sen söyle. Benim bu söylediklerimi öyle sadece anladım, inandım, iman ettim diye geçiştiremezsin. Senin bunu ikrar etmen lazım, bunu tekrar etmen lazım. Bunu üzerinde göstermen lazım. Allah'ın birliğini, ehadiyetini, tekliğini üzerinde göstermen lazım. Benim Rabbim eheddir deyip bunu haykırman lazım. Senin halın, hareketin, amelin, tavrın bunu haykırmalıdır. Kul dedi çünkü. Bir de bunu tekrar et demektir. De ki, benim bu söylediğimi tekrar et. Neyi tekrar edeyim? Ya Rabbi dediğinde, huvallahu ahad, allahu semad. Allah ahaddir. Allah semettir de. Onun için mesela askerlik yapan arkadaşlar biliyoruz zaten, emir tekrarı vardır. Kul deyince, burada emir tekrarı vardır. Emir tekrarı niye yaptırılır? Yanlış anlaşılmaya hiçbir şekilde imkan olmasın. Çünkü eğer bu yanlış anlaşılırsa bu bir felaket olur onun için. Yanlış anlaşılmamalidir. O kadar önemli ki yanlış anlaşılırsa bu felaket olur. Onun için Allah bu söylediğimi tekrar et demiş olur surenin ya da ayetin başında kul deki dendiğinde bu bu manaya gelir onun için mesela bir örnek verdik diyelim ki birine birinden bir telefon numarası alacağız onu telefondan bize söylese bile evet, ne yapmamız gerekir Bizim tekrar etmemiz gerekir. Ya da bir daha söyle deyip kontrol etmemiz lazım. Çünkü bir tane rakam yanlış olursa başka birini aramış olursun. Yani en ufak bir yanlışlık olmamalıdır orada. Evet, Allah eğer dediyse ise evet, bir önceki sohbetimizde Allah'ın Melik ismini anlamaya çalışmıştık. Orada da Kul, auzu bir-rabbinnas, melikin nas, Aynı şey geçerli diyor orada. Allah'ı tanırken doğru tanıman lazım. Yanlış kabul etmez yani. Yanlış götürmez. Yanlış olursa ne olur? Şirk olur. Şirk olursa imanına şirki karıştırmış olursun, imanını kaybedersin. Allah şirki kabul etmez ve affetmez buyurdu. Onun için Dikkatli ol ve bunu söyle. Sadece onu söylemek yetiyor mu? Yetmez. Sadece Allah eheddir. Söz ile bunu söylersek bu yetiyor mu? Elbette ki yetmez. Her zerremizin bunu söylemesi gerekiyor. Hayatımızın bunu söylemesi gerekiyor. Amelimizin bunu söylemesi gerekiyor. Aklımızın, fikrimizin, düşüncemizin bunu söylemesi gerekiyor. Gönlümüzün bunu söylemesi gerekiyor. Gönlümüzün söylemesi ne demektir? Allah tektir. Zaten sure onu anlatıyor. Bir tek, sınırsız olarak Allah sevilmeye layıktır. Sınırsız. Her bir varlık için mutlaka bir sınır vardır ama Allah için bu sınırsızdır. Allah'a iman etmek için de bu böyledir. Ona itaat etmek için de bu böyledir. Sınırsız. Zaten ahad demek bir demek değildir. De ki Allah birdir değildir. De ki Allah tektir. Nasıl bir tek? Allahu Semed. Öyle bir tek ki boşluk kabul etmeyen, içine bir şey girmeyen ve içinden bir şey çıkmayan. Hiçbir şeye muhtaç olmayan, yaratmış olduğu bütün mahlukatın kendisine muhtaç olduğu zat. Allah'ın tekliğini nasıl anlamamız gerekir? Nasıl tek? Tektir ama her şeyden daha çoktur. Tektir ama hiçbir şeye, hiç kimseye muhtaç değildir. Hiçbir şeye, hiç kimseye mecbur değildir. O zatında kendi kendine yeter olandır. Allah ehaddir dediğimizde nasıl anlamamız gerekiyor? Mutlak ve sonsuz tek. Eşsiz ve benzersiz tek. Sınıfsız ve sınırsız tek. Sayısız ve rakamsız tek. Hadsiz ve hudusuz tek. Bunların her biri ayrı ayrı, farklı farklı manalardır. Bir daha söyleyebilirseniz, isterseniz. Mutlak ve sonsuz tek, eşsiz ve benzersiz tek, sınıfsız ve sınırsız tek, sayısız ve rakamsız tek, hadsiz ve hudutsuz tek. Tek deyince rakamsal olarak aklımıza bir gelir, öyle değil. akla bir ölçü olsun diye onu söyleyeyim Allah anlatılırken Allah'ın isimleri, sıfatları anlatılırken zaten zatından hiç kimse söz edemez. Allah'ın bütün isimleri Esmaul Husnası Allah ismini anlatır. Allah'ın zat ismi olan Allah ismi de Hu, Hu'ya gider. O demek. Kul, Hu ve Allah'u De ki, O Allah, ahad'dir. Ahad, Allah ismine, Allah ismi de Hu ismine gider. O. O deyince, akıl oraya ermez demek. Anlaşılmaz demek. Sonsuz ve sınırsız demek. Sonlu ve sınırlı olan akıl, sonsuz ve sınırsızlığı nasıl anlar? Bu imkansız bir şeydir. Bu durumda akla bir ölçü vermek gerekiyor, akıl anlasın diye. Allah tektir ama sonsuz ve sınırsızdır. Her şeyden çoktur bu rakamlarla ifade edilemez. Allah'ın bütün isimleri için bunu böyle anlamak gerekiyor. Allah'ın rahmeti ne kadardır diye sorulsa mesela, akla demek gerekiyor ki, her ne ki, her neyi ki anladın, her ne ki akla geliyorsa yani, onun iki katı kadar. Basit bir formül. Onun iki katı kadar. İki katını düşündük. Bir daha iki katı kadar. Onu da anladık. Bir daha iki katı kadar. Akla geldiyse o da akla geldiğine göre onun da iki katı. Nerede? Akıl durur, iflas eder, tamam der. Bu iş rakamla olacak iş değil. Akla gelince ile çarpıyorsun çünkü. Bu durumda akıl haddini bilmiş olur. Ben bundan öteye bilemem. Anlayamam der. Bu benim gücümü aştı der. Dedirtmelidir yani. Böyle yaparsa, böyle söylerse, acziyetini anlamış olur. Acizliğini anlamış olur. Onun için Hz. Ali Efendimiz ne buyuruyordu? Allah'ı bilmek, tanımak, bilemeyeceğini tanıyamayacağını evet, anlamaktır. Acizliğini anlamaktır. Çünkü akıl bir şeyi anlarken onu sınırlamak zorundadır. Ona bir sınır koymak zorundadır. Bunu sayıyla yapacaksa onu rakamlandırması gerekir. Bir sayı vermesi gerekir. Sayı sınırsızsa bu durumda akıl Oraya ermez. Aklının ermeyeceğini bilmesi gerekiyor. Aklı ererse ne olur? Allah'ı sınırlamış olur. Allah'ı kendi aklından daha küçük görmüş olur. Ben Allah'ı bildim, anladım derse biri, aklını Allah'a şirk koşmuş olur. Böyle bir şey olmaz. Ne kadar anlar? Her bir gönül, Ayna gibidir. Allah oraya ne kadar tecelli ettiyse o kadar anlar. Yani Allah'ın kendisi tanıttığı kadarıyla Allah'ı anlar ve tanır. Onun için akla ne geldiyse bilelim ki o Allah değildir. Hayale ne geldiyse, düşünceye, fikre ne geldiyse o Allah değildir. O zaman Allah'ı nasıl tanıyacağız? Bu akla gelen, düşünceye gelen, fikre gelen, gönüle gelen her neyse o Allah değilse bu la ilahe oldu. La ilahe dedik. Aklımıza ne geldiyse bu Allah değildir. La ilahe dedik. Geriye bir de illallah var. Ne zaman illallah diyeceğiz? Ne zaman illallah diyebileceğiz? Evet, ahirette hepimiz illallah diyeceğiz mutlaka. Ne buyuruyor ayet-i Yeryüzü Rabbinin nuruyla aydınlandığı zaman evet. Allah kıyameti koparmış kıyametten anlatırken yeryüzü o gün Rabbinin nuruyla aydınlandır. Allah'ın nuru yeryüzünü aydınlatmış. Sen zaten Rabbinin nuru o anda müşahede ediyorsun. Onun nuruyla artık görüyorsun. Ama mesele orada görmek değil. Orada herkes görür. Orada kafiri de görür. Münafak da görür orada. Mesele burada evet. illallah diyebilmektir. Başlarken söyledim. Allah insana göz vermiş, kulak vermiş, gönül vermiş. Yere göğe yerim göğüm beni almadı. Ama mümin kurumun kalbi benim tecellimi aldı. Mesele gönül aynamızda Allah'ın tecellisini müşahede etmektir. Ama Allah'ın zatı tecellisini görmeden, müşahade etmeden, onun esmasını müşahede etmek gerekir. Gönlümüzün, O'nun isimlerinin nuruyla dolması gerekiyor. Ne demek yani? Allah'ın isimleri bizde, gönlümüzde tecelli etmelidir. Merhametli olmamız gerekir. Affedici olmamız gerekir. Kerim olmamız gerekir. Mülkün Allah'a ait olduğuna iman etmiş olmamız gerekir. Her ne ki var O'na ait görmek gerekir. Bize bir şeyi ikram etmişse onun bizde emanet olduğunu anlamak gerekir. Öyle muamele etmek gerekir. Bu isimler bizde tecelli ettiğinde Allah'ın isimleri gönlümüze tecelli etmiş demektir. Evet. Allah'ın isimleri Allah'ın zatına perdedir. Bu perdeyi aralayabilmen için önce bu perdenin de tecelli etmesi gerekiyor. Bu perdenin arkasında Allah'ın zatı vardır. Zat tecellisi vardır. İllallah diyebileceğin bir durum vardı. Evet. Bu durumda yol aslında iki adımdır. İki adım. Mesela Mürşid-i Kamiller buna bu hali anlatırken, Vahdet'te kesret, kesrette de vahdet dediler. Mürşid-i tabi olmuş biri yolu giderken, bu iki hali yaşar. Kesrette vahdet. Kesret demek çokluk demek. Vahdet Allah'ın birliği demek. Allah'ın vahid ismi başka, ahad ismi başkadır. Vahid Allah'ın birliği, ahad Allah'ın tekliği. Biraz önce izah etmeye çalıştım. Önce kesrette vahdeti görmesi gerekir. Kesrette, çoklukta Allah'ın birliğini görmesi gerekir görmesi gerekir ki bütün varlık Allah'a aittir. Bütün insanlarda Allah'ın nefrettiği ruh vardır. Hepsinin taşıdığı ruh aynı ruhtur. O zaman ruh itibariyle hepimiz biriz ve aynıyız. Evet birçok insan vardır ama bu çokluğun içinde vahdeti görmemiz gerekir, birliği görmemiz gerekir. Sonra bütün varlıkta tecelli eden Allah'tır. Allah'ın isimleridir yani. Bütün varlığın bir zahiri tarafı vardır, görünen tarafı vardır. Bir de batıni tarafı, görünmeyen tarafı vardır. Allah bütün varlık için diri dedi. Hepsi hamd ile Rabbini tesbih eder dedi. Bu durumda bütün varlık Allah'ı biliyor. Rabbini hamd ile tesbih ediyor. Bu onların varlığın manevi tarafıdır. Manevi tarafta demek ki hepimiz birmişiz. Hepimizde tecelli eden Allah'tır. Allah'ın ismidir ama bu tecelli farklı farklıdır. Özel olarak, ayrı olarak Allah insana zatıyla tecelli etmiştir. Onun için bütün varlık onun hizmetindedir. Melekler onun için ona secde etmiştir. O zaman bütün varlığa bakarken Allah'ın isimlerini okumamız gerekir. Onu Allah'a ait görmemiz gerekir. Allah'a ait görüp Allah ile, Allah için onu sevmemiz gerekir eğer böyle yaparsak kesretten vahdete bakmış oluruz. Çokluktan birliğe tevhid ile bakmış oluruz. La ilahe illallah diyebilmek için bu gereklidir yalnız. Mesela Allah buyurdu ki yeryüzünde yürüyen canlılar, gök yüzünde uçan kuşlar her biri sizin gibi bir cemaattır dedi. Allah niye bunu böyle söyledi? Ayrım yapma dedi. Ayrım yapma. Sen nasıl benim kulumsan onlar da benim kulumdur dedi. Sizin gibi bir cemaat dedi. Allah sana şeref vermişse onları senin hizmetine vermişse sana secde ettirmişse senin bu şerefi taşıman lazım. Ama ona hor hakir gözüyle bakamazsın. Küçümseyemezsin. Okulluğunu yapıyor sen kulluğunu yapıyor musun, yapmıyor musun, sen ona bak. Evet, Allah'ın ahad ismine şirk koşmamak için kendimizi böyle biricik görmememiz gerekir, ben demekten kurtulmamız gerekir. En basitinden mesela söyleyeyim, Diyelim ki bir aile reisi dese ki kendi ev halkına ben olmasam siz aç kalırsınız. Ne dedi? Ne demiş oldu? Ben ahadım dedi. Hani Allah'a iman etmiştin? Rezzakoydu. Onlar Allah'ın kuluydu. Allah onların sahibiydi. Niye öyle söyledi? İçindekini dışarı vurdu. Aynı şekilde mesela bir memleket için dese ki ki işte Faranca memleketin başında olmasa helak oluruz. O olmasa şöyle o olur. Bu durumda aslında nerede Allah'a şirk koşuyor? Ehad isminde sanki Allah ona mecburmuş gibi. O olmasa olmazmış gibi. Olur mu öyle şey? Herkes Allah'ın kulüdür ve herkes Allah'a karşı sorumludur. Hazreti insan olmaya gelmişiz. Allah'ın hiç kimseye ihtiyacı yoktur. Peygamberler de buna dahildir. Geldiler, gittiler. Allah ayet-i kerimede Resulullah Efendimiz için buyuruyordu. Muhammed Allah'ın Resulü olmaktan başka bir şey değildir. Şimdi o ölür veya öldürülürse siz ökçelerinizin, ayaklarınızın üzerinde gerisin geri mi döneceksiniz? Eğer siz bunu yaparsanız Allah'ın size ihtiyacı yoktur. Bunu böyle zannetmeyesiniz. Onun için her bir insan birebir, teke tek Allah ile muhataptır. Ahad isminin tecellisi Tecellisinin olması için nasıl bakmalıdır o zaman? Yeryüzünde bir tek kendisi vardır, bir de Allah vardır. Ve Allah ondan kulluk istiyor, abdiyet istiyor. Hazreti insan olmasını istiyor. Her anda Allah ile muhataptır. Tek başına. Bütün kainat, bütün insanlar, bütün varlık onun için bir imtihan sebebidir. Allah onu Onlarla imtihana tabi tutmuş. Tek başına kuldur. Hiç kimsenin arkasına sığınıp, bu beni kurtarır dememelidir diyemez. Hiç kimseyi mazeret olarak gösterip, bu bana mani oldu diyemez. Hz. Adem gibi, tek başına Evet. Bir de Allah'ı anlamaya çalışırken insanın kendisini Allah'ın vazgeçemeyeceği varlık olarak görmemesi gerekir. Eğer bunu böyle görürse ben ahdim demiş olur. Aynı şey insanlar için, bütün insanlık içinde geçerlidir. Evet. Allah insanı mükerrem kalmıştır ehsen-i üzere yaratmıştır. Tekrar tekrar ikrama nail kılmıştır ama Allah'ın yarattığı bir tek insan değildir. Melekleri de yaratmış mesela. Evet, melekleri insana secde ettirmiş. Bu dünyadaki en mükerrem varlık insandır. Ama başka bir alemde başka bir varlığın olmadığını söyleyebilir miyiz? Görmediğimiz, bilmediğimiz bir alem için konuşabilir miyiz? Konuşamayız. Mesela bir de şöyle bakmak gerekir. Bu evrende, bu galakside yani tespit edilen şu ana kadar, şu ana kadar tespit edilen. 400 milyar gezegen var. Dünya bunlardan bir tanesidir. 400 milyar gez gezegen. Yıldız. Bu 400 milyardan bir tanesi dünyadır. Ama bu galaksi gibi ayrıca 400 milyar galaksi var. Bütün bunların insan için olduğunu söylemek yerinde olur mu acaba? Bu galaksi insana yeter. 400 milyar gezegen, bir de dünya, güneşi de var. Acaba diğerlerinde ne var? O 400 milyar, geriye 400 milyar galakside ne var acaba? Bunu biliyor muyuz? Bilmiyoruz. Buna beraber Allah buyururdu ayet-i kerimede. Allah her şeyi çift çift yaratmıştır, çifter. bir ezvac olarak yaratmış bir de ezdat zıt olarak yarattıkları vardır. Zıt olarak yaratılanlar birinin olması halinde diğerinin olmamasıdır, olmasının mümkün olmamasıdır. Mesela aydınlıkla karanlık gibi. Aydınlık varsa karanlık yoktur. Aydınlık yoksa karanlık vardır. İman varsa küfür yoktur. Küfür varsa iman yoktur. Allah'a şirk varsa iman yoktur. Birbirini zıttı çünkü. Allah ayet-i kerimede buyurdu, onlar imanlarına köprü karıştırıp, şirki karıştırıp öyle iman ederler. Şirki karıştırınca iman yok olur. Yani bir kova suya iki damla idrar dökülürse ne olur? Komple haram olur. Şirk böyledir. Biri günah kiriyle kirlense o temizlenir, yıkanınca temizlenir, istiğfar edince, tövbe edince temizlenir ama pislik temizlenmez. Pisliği ne kadar yıkarsan ye, pislik pisliktir, ne kadar yıkarsan yıka, pislik pisliktir yani, şirk pisliktir, yıkanmaz, temizlenmez. Onun için biri eğer iman ile göçerse, ahirete giderse şirkten kurtulmuş olarak, tevbe etmiş olarak giderse, o yıkanır. Orada temizlenir. Ama biri oraya pislik olarak gitmişse onun temizlenmesi imkansızdır. Onun için Allah ya Ey iman ettiğini iddia edenler, söyleyenler iman edin. İmanınızı şirkten temizleyin. Rabbinizi bilin ve tanıyın. Anlayın. Evet. Onun için insan en büyüktür. Allah bizden vazgeçmez demeyelim. Böyle düşünmeyelim. Böyle bakmayalım. Kim bilir Allah'ın yaratmış olduğu daha nasıl mahlukat vardır? Allah'ın yaratmış olduğu melekler de farklı, farklıdır. İkişer kanatlı, üçer kanatlı, dörder kanatlı dedi. Farklı farklı. Allah'ın onlara tecellisi de farklıdır. Yani bir Cebrail Aleyhisselam'la bir Azrail Aleyhisselam'ın tecellisi aynı değildir. Mikail Aleyhisselam'ın tecellisi aynı değildir. Farklı farklıdır. Onun için böyle aklımızla her şeyi anlayacağımızı kuşatacağımızı zannedersek kendimizi kandırmış oluruz. Biz daha bu içinde yaşadığımız galaksiyi değil gezegeni bile daha doğru dürüst keşfetmemişiz. Neyi biliyoruz? Neyi anlamışız? O 400 milyar galakside ne vardır? Ne vardır? Oradakilerin hepsi Allah'ı hamd ile tesbih ediyor. Bilemiyoruz. Allah gösterirse biliriz. Evet. Onun için bir de Allah her şeyi çift çift yaratmış dedik. Teklik bir tek Allah'a maksustur. İnsanın eşi vardır mesela. Eşi onun benzeridir. Eş olarak kadın erkek için, erkek kadın için nedir? Eştir. Onun için insanın bir daha eşinin olması gerekmiyor. Eşi zaten yanındadır. Beraberindedir. Bütün gezegenler de aynı şekilde çift çifttir. Her birinde iki tane güneş vardır. Her bir o galaksinin hepsinde 400 milyar de Çifter çifter güneş vardır. İkişer ikişer. Bir tek bizim yaşadığımız galaside, evrende güneş bir tanedir. Ama onun eşi vardır. Mesela bilimsel olarak tespit edilmiş, yeri boştur yalnız, kaybolmuş. Bir güneş daha vardır ama kayıp. Mesela şu ana kadar onun için ne dediler? Herhalde bir kara delik oyunu yutmuş dediler. Son fikirleri buydur yani. Yanlış. Ne olduğunu söyleyeyim. Resulullah Efendimiz haber vermiş. Ne buyuruyordu? Güneş batıdan doğmadıkça kıyamet kopmaz. Güneşin batıdan doğabilmesi için bir güneş daha lazım. Yoksa Allah bullak olur. Dünyanın ters dönmesi lazım. Değil mi öyle? Değil ters dönmek. Şöyle bir milim daha yavaşlasa, çıkarından çıkar, yoldan çıkar. Öyle Allah ona yol çizmiş. Onun için o güneşin gelip batıdan doğması gerekiyor. Hatta bir de ne buyurdu? O gece iki gece kadar uzun olur. Niye iki gece kadar? O gün iki gün kadar uzun olur. Niye iki gün kadar? Güneş batar batmaz o diğer taraftan doğacak. İkisi birbirini takip eder, tam iki gün. iki günü doldurur. Bir gün, iki gün olur yani. Yani bir geceyi görmemiş oluruz. Bir geceyi o diğer güneşle aydınlanmış olarak, gündüz olarak geçirmiş oluruz. <gülüyor> Gitmiştir bir yerde, secdededir. Secde demek Allah'ın emrini bekliyor demektir. Ama zamanı gelince... Gelir, vazifesini yapar, gider. O güneş de mevcut yani öyle karadeli falan yutmuş değil. Eğer güneşin bir eşi varsa acaba dünyanın da bir eşi var mıdır Allah çift çift dedi. Mutlaka vardır. Mutlaka olmuştur yani. Eğer varsa bile Güneş eğer bulunduğu yerden ayrılmışsa. Dünya da dünya olmaktan çıkmıştır. Ama o diğer galaksilerde ne vardır? Önce şunu söyleyeyim, insan yoktur bir kere. Hele, orada insan var mıdır, yok mıdır sorusuna kesinlikle hayır, yok öyle. İnsan bu alemdedir ama o alemde nasıl varlıklar var, Allah'ın nasıl kulları var onu biz bilemiyoruz. bu alemdeki en mükerrem varlık insandır. Ama o alemde en mükerrem varlık kimdir, Onu Allah biliyor. Evet, bunu niye söyledim böyle? Kendimizi öyle Allah'ın vazgeçilmez mahluki olarak anlamayalım kendimizi büyütmeyelim öyle. Kulluğumuzu bilelim, haddimizi bilelim diye. Allah'ın kimseye ihtiyacı yoktur. Herkesin Allah'a ihtiyacı vardır. Allahu Semed bu demekti zaten. Allah Ehaddir ve Semeddir. Allah'ın Ehad ismi Kur'an-ı Kerim'de 44 defa ahad diye geçer, bunların sadece bir tanesi, yani İhlâs Suresi'ndeki Kulhu هُوَ اللّٰهُ Suresinde bir tek sefer Allah'a isim olarak gelmiştir, gerisi nefi için gelmiştir, 43 yerde. En son ayette وَلَمْ يَكُمْ لَهُ كُفُوَنْ أَحَدٌ dedi. Hiçbir şey ona denk ve benzer olmadı. Hiçbir kimse kufuven أَحَدٌ Ahad ismi bize burada geldi. Buradaki gibi yani. Olumsuz olarak gelmiş. Bir tek isim olarak Ehlâs Suresinin birinci ayeti olan قُلْ هُوَ اللّٰهُ أحد. ayetinde gelmiştir. Ayeti bir parça hep beraber anlamaya çalışacağız inşallah. Evet. Kul de ki Allahu ahad O Allah ahad'dir. Biraz önce ahad kelimesinin manalarını söylemeye çalıştım. Tek sonsuz ve sınırsız eşsiz ve benzersiz sayısız ve rakamsız akla her ne ki geliyorsa, aklın kuşatamadığı şekilde, tek. Allahu u Semed. O ehad olan Allah Semed'dir. Allah'ın ehadiyeti Semediyetiyle anlaşılır. Semed oluşuyla anlaşılır. Nasıl bir tek diye sorarsan o samettir. Öyle bir tek ki her şey bütün mahlukat varlık onunla vardır. Dolayısıyla ona muhtaçtır. Ama o hiçbir şekilde hiçbir şeye muhtaç değildir. Böyle bir teklik. Lem yelid ve lem yulad Doğurmamıştır Ve doğrulmamıştır. Genel olarak mesela tefsirde ya da mealde okuduğumuzda böyle yazar. Doğrusu öyle değildir. Lem yelid ve lem yule Do Doğurmamış değil. Doğurtmamıştır ve doğrulmamıştır. Kimse onu doğurmamış, o da doğurtmamıştır. Doğurmamış demek kim doğuruyor? Ana doğuruyor. Kim doğurtuyor? Baba doğurtuyor. Eğer doğurmamış deseydi ne demesi gerekirdi o zaman? Lem yedil değil lem telit demesi gerekirdi. Yani kelimeyi müennes olarak, dişil olarak kullanması gerekirdi. O zaman doğurmamış derdi. Doğurmamış değil, doğurtmamıştır. Yani ana olmamıştır, oğul olmamıştır dediler ama değil. Baba olmamıştır, oğul olmamıştır. Böyle bir fark vardır. Niye böyle? Bir şeyi reddetmek için söylüyor Allah. Mesela Hristiyanlıktaki teslis inancını reddetmek için söylenmiştir. Onun için önemlidir biraz. Baba, oğul kutsal ruh gibi. Ana demediler. Baba dediler. Onun için Allah o doğurtmamıştır ve doğrulmamıştır dedi. Bir İsevilik vardır, bir de Hristiyanlık vardır. Allah ikisini ayrı ayrı zikreder. Bir musevilik vardır, bir de Yahudilik vardır. İkisi ayrı ayrıdır. Yani İsevi ile Hristiyan aynı değildir. İsevi Hz. İsa'ya iman etmiş olanlardır. Bunlar müminler ve Müslümanlardır. Hazreti İsa'yı Allah'ın Nebisi ve Resulü olarak kabul edip iman edenlerdir. Ama Hristiyanlık öyle değildir. Hristiyanlıkta peygamber yoktur. Peygamberi bir beşer olarak kabul etmiyor. ilah olarak kabul ediyor. Niye ilah olarak kabul ediyor? Bunun bir sebebi olmadır. Aslında yani Hristiyanlık bu ...teslis inancını kendinden bir önceki evet, nesilden almış. Eski Mısır'da zaten teslis inancı vardı. Sembolleri de aynıydı. Evet, mesela... ...eski Mısır'da aynen baba oğul... ...kutsal ruh gibi teslis inancı vardı... Birine Isis, birine Horus, birine de Osiris diyorlardı. Isis, ana kraliçe demekti. Aynı zamanda kucağında bir de bir çocuk vardı. Ona da Horus diyorlardı. Tıpkı nasıl ki Meryem Ana'nın kucağında Hazreti İsa'nın resmi varsa, o resmin aynısı, eski Mısır'da o resmin aynısı vardır onu olduğu gibi almıştır. Haçı da olduğu gibi almıştır. Mesela Filanların elinde aynen o haç vardır. Sadece sapını uzatmıştır. Yani onun isevilikle, Müslümanlıkla alakası olmayan bir şey vardır. Olduğu gibi oradan almıştır. Mısırlılar da bunu daha önce Sümerlerden almıştır. Aynısı. Bir de Brahmanizm vardır. Yani İbrahimiler sözde. Brahman. Onlardan da bu tesis inancı Budizm'e geçmiştir. Yani bütün dinler birbirinden beslenmiştir. Tabii ki bunlara din denmez teslis dini yani evet. onlar da kendi ilahlarına Şiva Vishnu bir de Mishna dediler. Üçlü teslis gene. Aynısı. Yani bu teslis inancı müşriklerin kendi kendine ürettiği bir inançtır. İslamla İsevilikle, bu sevilikle hiçbir alakası yoktur. Onun için kendi isimlerini de değiştirmişlerdir. Allah İhlas Suresi'nde kul huvallahu ehad derken bir de yanlış anladığınız, yanlış inancınızı düzeltiyorum. Yanlış inanılmış olanlar kendini düzeltsin. Allah üç tane değildir. Teslis yoktur. Allah ehaddir. Evet. Onun için Hazreti İsa'da bizim peygamberimizdir. Bununla beraber Müslümandır. Ona iman etmiş olanlardan Müslümandır. Öteki ben Hristiyanım diyorsa ona İsevi demek doğru değildir. Aynı şekilde İncil Kur'an gibi Allah'ın kitabı değildir. Neden ibarettir? Okuyanlar onu biliyor. Hz. İsa'nın hayatından arıntılar yapmış sadece. Hz. İsa'nın hayatından arıntılar. Yani bizim anlayacağımız şekilde Resulullah Efendimiz'in hayatından arıntılar gibi Yoksa öyle, Allah'ın peygamberi ortada olmayınca kitabı da olmaz. Onun için onlara din demek doğru değildir. Allah'ın dini demek hiç doğru değildir zaten. Eğer tahrif olmuşsa, onlar dinlerini tahrif etmişse, başka bir şirk diniyle değiştirmişlerse, evet. Bazen konuşuluyor dinler arası diyalog diye Allah'ım dilinden başka dil mi var ki diyalog olsun? Evet. İhlas suresini anlamaya çalışıyorduk. Hepsi birbirine bağlı olduğu için parça parça anlamak gerekiyor. Lem yelid ve lem yület. Doğurtmamıştır ve doğrulmamıştır. Yani öyle baba oğul kutsal ya da baba oğul ana yoktur yani. Ve lem yekun hu ''Kıfüven <gülüyor> ahad'' Hiçbir şey, hiç kimse Ona denk olmaz Ona ortak olmaz Ona benzer olmaz Ona eş olmaz Bu isme benzer bir de Vahid ismi vardır Vahid ismi Allah'tan şirki yetki eder ona hiçbir şeyin şirk koşulmamasını nefk eder. Ahad ismi ona hiçbir şeyin benzer olmamasını nefk eder. Hiçbir şey ona benzemez. Bir şey ona benzemez demek ayrı şey. Onun ortağı demek yoktur demek ayrı şeydir. Bir de Hamid ismi vardır. Hamde layık olan, övgüye layık olan bir tek odur. Onlar sırası gelince onu hep beraber anlamaya çalışacağız inşallah. Evet. Allah'a hiçbir şeyi benzetmeyin dedi. Bu Allah'ın eşidir demeyin dedi. Allah'ın oğludur demeyin dedi. Böyle bir kıyas yapmayın dedi başka bir ayet-i kerimede. Onlar Allah'a evlat isnat ettiler. Onların bu söylediklerinden dolayı neredeyse gökler çatlayacak dedi. O kadar büyük söz söylediler ki, gökler Allah'ın haşiyetinden neredeyse çatlayacak. Niye? Allah gazap eder diye korktu yani. Yerle gök öylesine korktu demektir. Evet, Allah tektir. Ama hiçbir şekilde teklik insan için ikram değildir. Mesela bir insan tek başına mutlu olması, huzurlu olması mümkün değildir. Yani bir insana cenneti verseler, onu cennete koysalar, tek başına orada olsa, hiç kimse olmasa, bu onun için eksiklik midir, fazlalık mıdır? Eksikliktir. Mutlu olmaz, huzurlu olmaz. Mutlu olabilmesi için, huzurlu olabilmesi için, kendi güzelliğini de gösterebilmesi için, orada başkaları da gerekir. Onun için hiç kimse, ben kendime yeterim, yetmeliyim dememelidir. Benim kimseye ihtiyacım yok dememelidir. Herkes birbirine muhtaçtır. Biz çok oldukça, birbirimizle oldukça kamil oluruz. Allah ahadiyetiyle, Mükemmeldir. Mükemmeliyet bir tek ona aittir. Eğer biri ben bana yeterim derse Allah'ın ehadiyetine, ehad ismine kendini şirk koşmuş olur. Onun için Allah müminleri tarif ederken onlar işlerini şurayla görürler. Aralarında işlerini meşveretle görürler. istişare ederek işlerini görürler. Yani ben akıllıyım benim aklım bana yeter deyip hüküm vermez. İstişare eder. Danışır. Allah bu emri Resulullah Efendimiz'e de yapmıştı. Sahabenle istişare et buyurmuştu. Bu durumda istişarede rahmet vardır, bereket vardır. Tek başına eğer, tek başımıza ben kendime yeterim dersek, o zaman Allah'ın ahad ismine de şirk koşmuş oluruz. Tabii ki farkında olmadan, bunu bilmedi. Allah'ın ahadiyeti aynı zamanda bütün isimlerde de tecelli etmiştir. Allah bütün isimlerinde ehad'dir, tektir yani. Nasıl mesela? Allah Semih'tir, Besir'dir. Görür ve işitir. İnsan da görüp işitiyor. Allah Vedud'dir, sever. Sevilmeyi ister. İnsan da sever. Ama unutmamamız gereken şey nedir? Allah, insanın görmesi gibi görmez, işitmesi gibi işitmez. Allah'ın görmesi, işitmesi, sevmesi, insanın görmesine, işitmesine, sevmesine benzemez. Allah, her şeyi, her şeyle görür, her şeyle işitir, her şeyle sever. Onu onunla sever. Onu yaratan O'dur çünkü. Onu yaratan O'dur, onu varlıkta tutan O'dur. O'nda tecelli eden O'nun kendi esmasıydır. Bu durumda Allah'ın işitmesi, görmesi, sevmesi insankine benzer mi? Benzemez. Bu ayrımı bilmek lazım. Kulun görmesi, işitmesi, bilmesi, sevmesi sınırlıdır. Allah'ınki sınırsızdır. hatsız ve hesapsızdır. Anlaşılamayacak şekildedir. Aklın kavramayacağı şekildedir. Burada kulun kendi arziyetini anlaması gerekiyor. Kul arziyetini bilirse Rabbinin büyüklüğünü anlamış olur. Kul, acizliğini bilip Rabbine boynunu bükünce Allah onu yüceltir. Ama başını kaldırıp kibirlenip ben biliyorum ben anladım ben idrak ettim derse Allah ona in aşağı gider. Orası senin kibirleneceğin yer değildir der. Daha önce bir kısa anlatmıştım. Alim bir zat bütün ilimleri okumuş, anlamış. Ben bu ilmimle, bu aklımla Allah'ı bulurum demiştim. Allah'ı anlarım demiştim. Ama samimi bir zatmış ki, diyor Allah Cebrail Aleyhisselam'a buyurdu ki, şu kulum artık bu aklıyla, bu ilmiyle beni anlayacağını düşünüyor. Şuna bir öğret. Ona bir ders ver, öğret ona. Evet. O zat her sabah denizin kenarına gidip orada abdest alıyormuş. Diyor, Cebrail Aleyhisselam ondan önce gitti, orada bir tam suyun kenarında bir çukur kazdı eliyle. Kazmaya devam ediyor. O zat diyor geldi. Baktı ki biri suyun kenarında, deniz kenarında durmuş. Çukur kazıyor böyle. De, sordu ona ne yapıyorsun? Ve Cevâhi'l-i dedi ki şu denizin altında ne var merak ediyorum. Onun için bu çukuru kazıyorum. Buradaki suyu buraya aktaracağım. Deniz Boşarınca buraya, dibinde ne var göreceğim. Diyor adam dedi ki, sen deli misin? Bu derya nasıl bu çukura sığacak? Yüce Aleyhisselam dedi ki, sen o küçücük aklınla Allah'ı kavramaya, ihata etmeye çalışıyorsun. Senin yaptığın deliliktir, yoksa benim yaptığım mı deliliktir. Hangimiz ki daha deliliktir? adam diyor düştü, bayıldı. Anladı ki yanlış yapmış. Düştü, bayıldı. Tabi ceb dersi verdi. Onun için biz de küçücük aklımızla Allah'ı ihata e, etmeye çalışmayalım. Çalışırsak bir tasa bir dereceyi sıktırmaya çalışmak olur bu. Hatimizi bilmemiz gerekir. Evet. Allah'ın isimlerini anlatırken aslında İsimler birbirine geçmiş durumdadır. Yani Allah'ın bir ismi tecelli ederken diğer isimler de beraber tecelli ediyor. Bir ismini anlarken diğer isimlerini de beraberinde evet, parça parça anlamış oluyoruz. Mesela nasıl? Mesela Allah halıktır dedik. Allah yaratandır. Allah eğer yaratıyorsa yarattığını görmesi de gerekiyor. Bu durumda Allah besildir. Değil mi öyle? Onu varlıkta durdurması da gerekiyor. Allah kayyumdur. Bu durumda Allah'ın besir ismi, kayyum ismi, aynı zamanda halık ismiyle beraber tecelli etti. Yarattığını bilmesi gerekiyor. Allah alimdir. Alim ismiyle beraber tecelli etti. Yani halık ismini anlarken bu isimleri beraber öğreniyoruz. Allah yarattığına ikram etmiştir. Kerim ismini beraber anladık. Allah yaratıyorsa seviyor. Vedul ismini beraber anladık. Değil mi öyle? Yani bir ismi anlarken diğer isimleri de beraberinde anlıyoruz. İsimler onun için birbirinden bağımsız değil. Evet. Hepsi birbirine geçmiş durumdadır. Her bir ismi anlatırken düşünürken, tefekkür ederken, zikrederken o ismin nuru tecelli ediyor. O bir tane ismin nuru değildir. Mesela söyleyim şu. Halık ismini tefekkür ederken Allah bunu yarattı derken en az 50 tane ismi beraberinde zikretmiş oluruz. Bütün bu isimlerin hepsinde Allah'ın Ahad isminin tecellisi vardır. Hangi ismi söylersek söyleyelim, Allah Ahad'dir demiş oluruz. Bunu onun için şey söyleyelim. Allah'ın Ahad ismi bütün isimlerde tecelli etmiştir. Allah'ın Vedud ismi bütün isimlerde tecelli etmiştir. Allah'ın Rabb ismi, Rahman ismi bütün varlıkta, bütün isimlerle beraber tecelli etmiştir. Allah'ın Ekrem ismi tecelli etmiştir, Vekil ismi tecelli etmiştir, bütün isimlerde. Onun için ilk gelen isimlerde, bütün isimler bir de tecelli ediyor. Onun için mezul sırasına göre anlamamız gerektiği. Evet. Ne dedik? Her ne ki aklımıza geliyorsa o o değildir, o Allah değildir. Her ne ki aklımıza geliyorsa la ilahi demiş oluyoruz ama bir de illallah demek gerekiyor. İllallah diyebilmek için bunun elbette ki mertebeleri vardır. Basamak basamaktır. Hiçbir şey birden olmaz. Rabbimizin esmasını müşahede etmek istiyorsak, isimlerini müşahede etmek istiyorsak... Allah'ın isimleri Allah'ın zatına perdedir. Önce o perdeye bakman gerekiyor yani. Bütün varlıkta öncelikle kendinde, kendi üzerinde Allah'ın isimlerini görmen gerekiyor. Bakman gerekiyor ki sen insanlara, mahlukata merhamet ediyorsun. Bu sonsuz bir deryadan bir damla merhamettir. Ama sen bunu Allah'tan almışsın. Bu Allah'a aittir. Bu durumda, acaba Allah mahlukatına nasıl merhamet eder, bunu anlamaya çalışman gerekiyor. Sendeki bütün sıfatlar, her biri Allah'ın bir esmasından tecelli etmiştir. Bu durumda sende Allah'ın güzelliği vardır. Bir başka kulda bu güzelliği gördüğünde, o güzelliği severken Allah'ın ismini sevmiş oluyorsun. Esmasını sevmiş oluyorsun, ondaki Allah'ın güzelliğini sevmiş oluyorsun. Bütün varlık Allah'a aynadır. Allah'ın isimlerine, Esma-ül Hüsna'ya aynadır. Nerede bir güzellik varsa orada Allah'ın isminin tecellisi vardır. Güzelliğinin tecellisi vardır. Orada güzellik yoksa Allah'ın isimlerinden nasibini almadığı içindir. Karanlıkta kaldığı içindir yani. Evet. Önce böyle bakıyoruz, bütün varlıkta Allah'ın isimlerini, güzelliğini görmeye çalışıyoruz. Sonra, sonra Allah bu perdeyi aralar. Ama önce böyle bir çaban, böyle bir gayretin, böyle bir derdinin olması gerekiyor. Elbette ki, böyle bir şeyi bizim kendi kendimize yapmamız mümkün değildir. Gücümüz buna yetmez. Ne buyurdular sıla efendimiz Aleyhissalatu vesselam Allah beni muallim olarak gönderdi. Talim ettirmek için gönderdi. Allamel Adem'e esma-yı Allah Adem'e bütün isimleri talim ettirdi. Talim ettiren Allah'tır. Biz Allah'ın talim ettiği, ettirdiği o esmanın üstünü perdeledik, örttük, gözümüzü kapattık, görmezden geldik. Evet. Bize düşen o perdeyi aralamaktır. O perdeyi üzerimizden aralayacak biri lazım. Eğer biz ona müsaade edersek o aralar onu, kaldırır onu. Evet. Bunun içinde aklımızı şirk koşmaktan, ilmimizi şirk koşmaktan, varlığımızı şirk koşmaktan kurtulmamız gerekir. Beni Rabbimle muhatap et, Rabbimle buluştur dememiz gerekir. Bunun için yanıp tutuşmak gerekir. Allah'ın cemalini, müşahadenin bir bedeli vardır. Bu tek bedelidir. Nedir o? Aşık olmak. Allah'a aşık olmak. Yani öyle bir aşık olmak gerekir ki, o aşkın gönülde her ne varsa onu yakması lazım. Çöplüğe dönmüş bir gönüle Allah tecelli etmez. Eğer aşk ile onu temizlersek Allah'ın aşkı gönlümüzdeki başka şeyleri, masivayı yakarsa evet, o zaman Allah gönlümüze misafiri olur. Bir misafiri eve davet ederken bile ne yapıyoruz? Orayı temizliyoruz. Misafire layık hale getiriyoruz. Ama gönlümüz çöplüğe dönmüşse Allah'ı nasıl davet ederiz? Allah nasıl icabet eder? Ama ne buyurdu? Şirk hariç Allah bütün günahları affeder. Bütün günaha tövbe diyorsun. Estağfurullah diyorsun. Allah siler. Hiç olmamış gibi siler. Gönülde hiçbir leke kalmaz. Ama şirkin lekesini kabul etmez Allah. Evet. Allah'ın ehadiyetine şirk koşmak ayrı şeydir. Vahidiyetine şirk koşmak ayrı şeydir. Allah ehaddir. Allah vahiddir. Ahadiyetine şirk koşmak demek, bu zati şirkti. Ehadiyetine şirk koşmak, isimlerine şirk koşmaktı. Esma-ül Hüsna'da ona şirk koşmaktı. Bunun için de Allah ayet kerimede öyle buyurmuştu. Hiçbir peygamber yoktur ki, biz onu sadece Allah'a abdolun ve Allah'a hiçbir şey şirk koşmayın deyip göndermemiş olalım. Bütün peygamberleri gönderdiğimizde onların söyledikleri budur. Sadece yalnız Allah'a abd olun ve Allah'a hiçbir şeyi şirk koşmayın. Allah'ın bizden istediği budur. Zatına şirk koşmamak, isimlerine şirk koşmamak. Evet. Allah hepimizi layıkıyla, Allah'ın murad ettiği şekliyle kendisini tanımamızı nasip etsin inşallah onun ehadiyetine hiçbir şeyi şirk koşmayanlardan eylesin inşallah onun vahidiyetine isimlerinde hiçbir şeyi şirk koşmayanlardan eylesin inşallah Allah bizi haddini bilenlerden eylesin inşallah Allah hepinizden razı olsun kardeşlerimiz soru sormuşlar Aile sorunlarım var. Bir türlü onlara layık ve onların istediği gibi biri olamıyorum. Çok çaba gösteriyorum. Bana yardım edin. Ne yapmam gerekiyor? Bir de erkek arkadaşım var. Sürekli onun yüzünden ailemle aram açılıyor. Ailemin bana güveni kalmadı. Ne yapmam lazım? Lütfen yardım edin demiş. Nerede bir sorun varsa belelim ki, Orada şeytan vardır Nerede bir sıkıntı varsa Orada şeytan vardır Her yerde bu geçerlidir Nerede huzur varsa Nerede saadet varsa Nerede mutluluk varsa Güzellik varsa Orada da Allah vardır Allah'ın hesabı yapılmıştır Allah'ın güzelliği oraya tecelli etmiştir. Gerçek saadet, gerçek mutluluk, gerçek huzur Allah iledir. Onsuz, her şey bayağı ve boştur. Her şey yalandır, yalan. Onun için o ki ben insanım diyorsa, onun huzuru Allah ile bulması gerekir. Allah ile gönlüne huzurun dolması gerekir. Allah deyince onun için her şeyin bitmesi gerekir. Eğer biri Allah ile olursa Allah ile de bakar ve anlar. Etrafına Allah'a göre muamele eder. Emrine göre muamele eder. Bize yardım edecek olan Allah Nasıl yardım eder? Biz onun emrine itaat edince, onu dinleyince, onun istediği gibi, sevdiği gibi olmaya çalışınca, o da bizim için gerekeni yapar. Eğer biz Allah'ı razı etmeye çalışırsa kendimizden, Allah da bizi razı eder. Onun için ne buyuruyordu? Onlar Allah'tan razıdır, Allah da onlardan razıdır. Karşılıklıdır yani. Biri harından, hayatından razı olmak istiyorsa, Allah'ı razı etmeye çalışması lazım. Başka türlü olmaz yani. Başka türlü hepsi geçicidir, bir anlıktır. Bugün var, yarın yok yani. Yatmadan önce koruyucu dualar okuyorum. Yattıktan sonra kötü rüyalar görüyorum. Bunun hikmeti nedir, ne yapabilirim? Resulullah Efendimiz'in yaptığını yapmak gerekiyor. Yatmadan önce Resulullah Efendimiz aleyhissalatü vesselam üç defa bunu tekrar ederdi. Bir felak, bir nas suresi okuyup, eline öfleyip başından başlayarak bütün bedenini mezhederdi. Bir İhlas, bir Felak, bir Nas okuyup elimize kuvvetlice üfleyeceğiz. Başımızdan başlayıp ayağımıza kadar mes edeceğiz. Bunu 3 sefer tekrar edeceğiz. Yani bir Kulhuvallahu Ahad, bir Kul Auzu bi Rabbil Falaqi, bir Kul Auzu Nas suresini okuyoruz. Elimize üflüyoruz. Başımızdan ayağımıza kadar sıvazlıyoruz, mes ediyoruz. Bunu 3 sefer tekrar ediyoruz. Böyle yaptığımızda ne olur? Bu ayetlerin nuru bir elbise gibi bize giydirilmiş olur. Bizi kaplar. Şeytan yaklaşamaz, dokunamaz. Ben namaz kılıp terk ediyorum ve çok sıkıntılarım var. Namazdan sıkılmıyorum ama içime sıkıntı giriyor. Ne yapmalıyım? Namaz, müminin miracıdır. Namaz, aşığın maşokuyla buluşmasıdır. Eğer biz namazı bir borç gibi anlarsak, bir yük gibi anlarsak, bir iş gibi anlarsak, elbette ki o bize sıkıntı verir. Onu yapamayız. Ama biri Allah'a iman etmişse, kendisini yaratan Rabbi, onu sohbete davet etmiş. Huzura davet etmiş. Kendisiyle konuşmaya davet etmiş. Niye sıkılsın orada? Hiç yakıştır mı böyle bir şey? O zaman namaza farklı bakmıştır. Farklı bir anlayışla namazı anlamıştır. Namazı müminin miracı olarak doğru anlamak gerekiyor. Zaten bir iki sefer eğer ben mirajdayım Allah'ın huzurundayım deyip kılarsa bir de ne buyurdu ayet-i kerimede evet. secde et yaklaş ve sucut ve Resulullah Efendimiz kulun Allah'a en yakın olduğu an secde anidir. Öyleyse secdede Allah'tan isteyin dedi. Başımızı secdeye koyduğumuzda böyle hemen başımızı kaldırmayalım. Secdede Allah'tan isteyelim. O yakınlığı bütün şiddetiyle tadarız. Allah secde et yaklaş dediyse yaklaşmamız gerekir. Bu yaklaşmayı tatmamız gerekir. Tatmadıksa öyle söylemiş işte. Ne demek bu? Hiç ayete iman var mıdır burada? Bunu tatman gerekiyor. Secde et yaklaş dediyse bu yakınlığı tatman gerekiyor. Yaklaşman gerekiyor yani. Benim eşim eve para bırakmıyor. Tartışıyoruz. Aramız aramızda sorun çıkıyor. Bu durumda ne yapmalıyım? Erkeğin kadın üzerinde çok hakkı var diyorlar. Bu hak üzerime geçiyorum. Haklar karşılıklıdır. Erkeğin kadın üzerinde kadın da erkek üzerinde hakkı vardır. Evin geçimi erkeğe aittir. Bu sorumluluk ona aittir. Eğer bunu gerektiği gibi, elbette ki gücü nispetinde yerine getirmezse, emanete ihanet etmiş olur. Ne hanımı ne de çocukları onun malide eğilir. Allah'tan bir emanettir. Gerekeni yapmazsa, gereken önemi göstermezse, ihtimamı göstermezse, Emaneti ihanet etmiş olur. Allah emretmişti, kendinizi ve ehlinizi, ailenizi, yakıtı taşlar ve insanlar olan ateşten koruyun buyurmuştu. Sadece para bırakması, ekmek vermesi yetmiyor demektir. Bir de ne gerekiyor? Bir de ateşten koruması gerekiyor. Onlara bir de Allah'ı anlatması gerekiyor. İmani öğretmesi gerekiyor. İslami öğretmesi gerekiyor. Allah'a taşıması gerekiyor. Onun için her aile reisinin sorumluluğu vardır. Her biri tıpkı bir peygamber gibidir. Bunu böyle anlamalıdır. Allah emretti çünkü ateşten koru dedi. En az onları korumalıdır. Gücü yetiyorsa, biraz daha o koruma işini genişletmelidir, beni ilgilendirmez diyemez, ben namazımı kılıyorum onlar ne olursa olsun diyemez, ben yedim içtim onlar ne olursa olsun diyemez Allah böler ki ayet-i kerimede kim bir kötülük yaparsa o kendi aleyhinedir. Kim bir iyilik yaparsa o kendi lehinedir. Evet, belki bize büyük bir zarar vermiş olabilir. Büyük sıkıntılar evet. yaşatmış olabilir. Ama asıl zararı gören kendisidir. Asıl sıkıntıyı yaşayacak olan kendisidir. Evet, insanın hakkı vardır. Komşu hakkı vardır, ana baba hakkı vardır, evlat hakkı vardır, hanımın hakkı vardır. insanlığın hakkı vardır, hayvanların hakkı vardır ama hepsinin önünde, hepsinin üzerinde Allah'ın hakkı vardır. Onun için bakarken Allah ile bakmamız gerekir. Bunun bu yaptığı yanlış Allah'a göre nasıl bir cezayı gerektirir? Allah böyle bir yanlışa nasıl bir ceza verir? Yoksa af mı eder? Eğer Allah herkesin duasını ya da bedduasını kabul etseydi her şey karışık olurdu. O ne yaptığını biliyor. Nasıl yapacağını biliyor. Onun için mesela Resulullah Efendimiz aleyhissalatu vesselam kendisine her türlü zulmü yapanları işkence yapanları, öldürmeye çalışanları, taşlayanları affetti. Eğer biz ona tabi olmuşsak, bize yakışan da böyle yapmaktır. Affetmektir. Ama biz affetsek, o ceza görmeyecek mi? Cezasını görür. Zerre kadar hayır, zerre kadar şer, Allah katında kaybolmaz. İstersen davacı ol, istersen olma. Allah gerekeni yapar. O yaptığının cezasını mutlaka görür. Ama cezayı nasıl verir? O, onu bileceği şeydir. Biz Allah'a işini öğretip cezayı şöyle bir ceza ver dememiz doğru değildir. Onun cezası şu olsun dememiz doğru değildir. Çünkü Allah Rahman ve Rahim'dir. Bütün mahlukata muamele ederken rahmetiyle muamele eder. Ona hayatının sonuna kadar imkan tanır. Mesela Firavun'a ne dedi? Firavun, ben Harun'un, Musa'nın Rabbine iman ettim deyince suya batıp çıkarken bunu söylüyor. Allah ne buyurdu? Şimdi mi iman ettim? Yani iki dakika önce iman etse Allah onu kabul edecek. İmanını kabul edecek. Oysaki ben seni uyardım dedi. Ne kadar seni uyardım. Ne kadar seni davet ettim. Evet. Hayat sadece bu dünya hayatı değildir. Bu bu hayat imtihandır. Hayatımız baştan sona bir imtihandır. İmtihan demek kazanma imkanı demektir. Allah bize kazanma imkanı veriyor. Kazanma imkanı. Bu her anda böyledir. Birinden bir nimet geldiğinde de öyledir. Onu gönderen Allah'tır. Birinden bir sıkıntı, bir musibet geldiğinde de bu böyledir. Allah dilemeseydi olur muydu? Olmazdı. Allah diledi. Neyi diledi? İmtihani diledi. İnsan ne kadar çok sıkıntı yaşıyorsa bilmeli ki Allah ona, öylesine bir büyüklüğü takdir etmiştir. Murat etmiştir. Büyük olsun diye o sıkıntı geliyor. Sıkıntı ne kadar büyükse, büyük olma imkanı o kadar çoktur. Onun için Resulullah Efendimiz ne buyurdu? En büyük sıkıntıyı, musibeti ben, peygamberler, sonra bize yakın olanlar çeker. En büyük sıkıntıyı, en büyük belayı, en büyük musibeti. Ama mesele, onu Allah'tan görüp bir imtihan olarak görüp gereğini yapmaya çalışmaktır Yaparsak kazanırız yoksa mesele hesaplaşma meselesi değildir ahirette de aynı şey geçerlidir eğer biz desek ki biz şu bize haksızlık etmiş hakimi almak istiyorum dediğinde Allah onun sevabından sana verir defterine yazar ama desen ki ben affettim Allah onun on katını verir Allah 1'e 10 veriyor çünkü o zaman ne yapmak lazım? Daha gitmeden burada 1'e 10 almak lazım. Arşıverişi yapmak lazım. Mümin hesap adamıdır. Doğru hesabı yapmak lazım. Kim bize haksızlık etmişse affettim. Dediğimizde Allah 1'e 10 veriyor. Hem de hemen veriyor yalnız. Mutlaka üzerimizde o manevi ikramı alırız. Yaşarız. Tadarız. Allah'ın yakınlığını, yardımını görürüz. Affettiğimizde. Onun için Resulullah Efendimiz buyuruyordu. Kim bir müminin sıkıntısını giderirse en sıkıntılı anda kıyamet gününde Allah onun sıkıntısını giderir. Kim birine ikram ederse kıyamet günü en ikrama muhtaç olduğu anda Allah ona ikram eder. Kim birini affederse, kendisine zulmetmiş, onu affederse Allah da onu affeder, en zor anda onu affeder. Kim birinin hatasını, günahını örterse, en zor anda, kıyamet günü yani o en zor anda Allah da onun günahını örter. Yani sen insanlara, mahlukata nasıl muamele ettinse Allah da sana öyle muamele eder, sen Allah'tan öyle bir muameleyi hak etmişsin demektir. Onun için Allah sana nasıl muamele etsin istiyorsan, bize de düşen insanlara, mahlukata öyle muamele etmektir. Allah hepimizi sevdiği gibi, razı olduğu gibi kullarına, mahlukatına muamele edenlerden eylesin. Amin. İsimlerini oh. üzerinde gösteren, güzelliğini üzerinde gösteren kullarından eylesin. Amin. Allah bizi kendisine yakın olanlardan eylesin. Amin. Mukarreblerden eylesin. Amin. Kendisine veli olan, dost olanlardan eylesin. Amin. Kıyamet günü Allah bizi bir veli gibi, bir dost gibi, bir sevgili gibi karşıladığı kullarından eylesin. Amin. Allah hepinizden razı olsun.